Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe oraları helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz.